O gidince kendimi çok kötü hissettim. Koşarak ön bahçeye çıktım. Oradaki çeşmemizde defalarca yüzümü yıkadım. Önce motosikletli askerlerin, sonra da ötekilerin ormanın derinliklerinde kayboluşlarına baktım. Annemin sesini duyuncaya kadar yüzümü tekrar tekrar yıkadım. Annem kızgın kızgın, Trench, çabuk buraya gel dedi. Koşarak arka bahçeye gittim. Neden içeri bıraktın diye bağırdı annem. ''O uzun boylu asker bana sormadan içeri girdi.'' dedim. ''Sana sordu mu demiyorum, sen içeri girmemesini söyledin mi?'' Ben o asker silahını sırtıma dayayınca nasıl korkmuş korkumdan bir şey söyleyemediysem, annemin kızgınlığından da öyle korktum ve yanıt veremedim. Margaret yanımıza geldi, benim zor durumda olduğumu anlayınca göz kırptı, anneme doğru yürüdü, boynuna sarıldı ve kulağına fısıldarcasına, ''Her şey aniden oldu.'' ''Ben her şeyi gördüm sığınaktan. Galinin bir suçu yok anne. Onun korkusu ona yeter. Bir de sen üstüne varma.'' dedi. Annemi biraz yumuşattığını anlayınca da ''Çok acıktım.'' diye söylendi. Annem Margaret'i hiç kıramazdı. Bana söylene söylene içeri girdi. Annemle Margaret yemek hazırlayıncaya kadar ben de dışarıda uğraştım. Canım öylesine uyumak, uyumadan önce de doyasıya ağlamak istiyordu. Ama bir türlü ne sığına, ne de yalnız kalacağım bir yere gidebiliyordu. Sanki biri beni tutuyordu. Ayrılamıyordum arka bahçeden. Sadece bahçede amaçsızca dolaşıp duruyordum. Margaret yemeğe çağırdığında hava daha kararmamıştı. Ben hala dolap beygirleri gibi dönüyordum. Margaret'in sesi beni kendime getirdi. İçeri girdim, yemek yemek için oturduk. Annem taslarımıza çorba doldururken, birden... Yeri göğü inleten bir ses duyduk. Arkasından kısa aralıklarla tüfek sesleri gelmeye başladı. Bir an her şey sustu. Bu suskunluk çok kısa sürdü. Suskunluğun arkasından ormanımıza ve evimizin çevresine kurşun yağmaya başladı. Üçümüz yan yana duvarın dibine sindik. Annem bir anaç tavuk gibi kanatlarını üzerimize gelmişti. Silah sesleri bir süre sessiz göklerimizi yırttı. Annem kaygıyla, bizimkilerle çatışma çıktı. Bizim için savaş asıl şimdi başladı, dedi. Yine silahlar sustu. Epeyce bekledik. Hiçbir ses yoktu. Annem ikimize de bakarak, çabuk olun, yemeğinizi yedikten sonra da sığınağa koşun, dedi. İkimiz de, korkulu gözlerle birbirimize bakarken, yemeğe saldırdık. Biz daha bir iki kaşık almamıştık ki, Alman askerler kapımızı kırarcasına tekmelemeye başladılar. Birkaç tekmede kapıyı kırıp içeri girdiler. Hiçbirimiz yerimizden kıpır diyemamıştık. Alman askerler, o uzun boylu askeri ve başka askerleri içeri taşıdılar. İçeri taşıdıkları askerlerin hepsi de kanlar içindeydi. Biraz önce suratıma sidiğini süren o uzun boylu askerin bir bacağı boş bir torba gibi sallanıyordu. Alman askerlerin kendi işleriyle uğraşmasından yararlanan annem, Margaret'in yanına yaklaştı. Yemek yediğimiz odanın içi yaralı askerlerle dolmuştu ki içeri tüfeklerine süngüler takmış askerler girdiler. Evimizde olan tüm eşyalarımızı süngülediler. Onlar süngülerken içeri biri daha girdi. Almanca süngülü askerlere bir şeyler söyledi. Askerler süngülemeyi bırakıp kapının önünde duran askerin yanına geldiler. Annemin uyarısıyla Margaret kaçta göz arasında odadan çıkmıştı. Kapının önündeki iri asker anneme yaralıları göstererek Görüyor musunuz sizinkiler ne yaptılar? Sizinkiler yaptılar dedi Ben askerin Almanca söylediklerinin çoğunu anladım Annem yaralı askerlere bakarken bana doğru yaklaştı Fısıldar gibi odadan çıkmamı söyledi Ben kaçma yolu ararken bakışlarımla Alman asker önce bahçeye doğru bir hamle yaptı Sonra da vazgeçip bana doğru döndü Annem çok nazik bir şekilde birkaç soru sorduktan sonra bana yaklaştı. Yanıma gelince de bu ormanı iyi tanır mısın diye sordu Macarca. Alman asker bizim dilimizi de çok iyi konuşuyordu. Ben yanıt vermeye hazırlanırken annem Almanca, ''O bilmez, onun aklı biraz kıttır.'' dedi. Ben annemin bana neden aklı kıt dediğini düşünürken, o iri yarı Alman asker annemin yanına yaklaştı, tükürürcesine suratına baktıktan sonra, ''Zaten bütün Macarların aklı kıttır.'' dedi. Sonra da dönüp askerlerine emir verdi. Askerler onun emrini duyar duymaz beni evimizden dışarı çıkardılar. Dışarı çıktığım zaman Almanların evimizin çevresini sarmış olduklarını gördüm. Ben geceye doğru koşan karanlıktan yardım istercesine bakarken iki üç askere o iri yarı adam emretti. Askerler emri alır almaz dipçikleriyle beni ormana doğru sürmeye başladılar. Birkaç adım atmıştık ki emreden asker diğerlerine yeniden bir emir verdi. Askerler beni bir fırıldak gibi döndürdükten sonra boş bir çuval gibi o iri yarı askerin ayaklarının dibine fırlattılar. Ben kendimi toparlayamadan o emreden ve emirleri diğer askerler tarafından hemen yerine getirilen iri yarı asker kaburgalarıma birkaç tekme vurdu. Sonra da ensemden tutup bir kedi yavrusu gibi yukarı kaldırdı ve fırlatıp kapımızın önüne doğru attı. O atar atmaz da öteki askerler beni havada kapıp yeniden evimize soktular. Benim sesim de soluğum da çıkmıyordu. Sadece annemin suratına bön bön baktım. Askerlerin arasında öyle dururken yine o iri yarı asker yanımıza geldi. Suratıma bakarken ağzının içinde bir şeyler söyledi. Sözleri biter bitmez de yakamdan tutup yaralı askerlerin arasına yatırdı. Ben kan kokusunu alır almaz başım dönmeye başladı. Bayılacağımı anladım. Bütün zamanlarda insan olmak için çalıştım. İyi insan olmak için değil. Çaldığımız yiyecekleri yiyerek iki gün yol yürüdük. Epeyce büyükçe bir kente yaklaşınca... Bir delinin kenarında oturup Simon'un bıçağıyla birbirimizi tıraş ettik. Şehre girmeden önce de çantalarımızdaki kırışık eski ama temiz giysilerimizi giydik. Şimdi biraz insana benziyorduk ama yine de şehrin temiz giyimli insanların içinde fark ediliyorduk. Şehirde biraz dolaşınca buran buran terlemeye başladık. Çünkü çok sıcak bir gündü. Hem sıcaktan hem de aç dolaşmaktan yorulduk. Rastladığımız bir parkta oturup Almanya'ya gidebilmek için neler yapabileceğimizi konuşmaya başladık. Karol, ikimizden de aceleciydi. Bizim bütün itirazlarımıza karşın düşüncesinde ısrar edip, şehri gezip bir iki zengin ev belirleyelim, gece de soyup buradan gidelim, varacağımız ilk kentte de çaldıklarımızı satar Almanya'ya gideriz dedi. Ben yine karşı çıktım. Soygunda ben yokum. Eğer soygun yapacaksanız ben sizden ayrılırım.'' Ben bir iş bulup çalışalım... ...biraz para kazanınca da yolumuza devam edelim... ...düşüncesindeyim dedim. Simon benden taraf oldu. Yüzümüze bakmadan... ...Galguçi doğru söylüyor. Her yerde bir olay yapıp başımızı çabucak derde sokmayalım. Ben de uzun süre buralarda kalmak istemiyorum... ...ama bir süre kalıp para kazanalım... ...sonra da yolumuza devam ederiz diye söylendi. Ben de uzun süre buralarda kalmak istemiyorum... ...ama bir süre kalıp para kazanalım... ...sonra da yolumuza devam ederiz... ...diye söylendi. Bu konuyu... Bir süre aramızda tartıştık. Biz çabuk ve tehlikeli gitmek yerine tehlikesiz ve yavaş yavaş gitmeyi savunuyorduk. Kar olsa buralarda fazla eğlenirsek yakalanacağımızı söylüyor. Kısa sürede buradan gidebilmemiz için soygun yapma bir daha söylemiş onu. Kar olsa buralarda fazla eğlenirsek yakalanacağımızı söylüyor. Kısa sürede buradan gidebilmemiz için soygun yapmamızı öneriyordu. Ne yaptıysa bize düşüncesini kabul ettiremedi. O da bizim düşüncemize uymaya söz verdi. O gün hemen iş aramaya başladık. İş sorduğumuz yerlerde ikisi de konuşmuyordu. Ben Almanca konuşuyor, çok uzak köylerden geldiğimizi ve iş aradığımızı söylüyordum. Kimi acıyarak bakarken, kimi kovarcasına bizi başından salıyordu. Uzun süre yürüyünce yine yorulup gördüğümüz küçük bir parkta oturduk. Bir yaşlı adam da gelip yakanımıza oturdu. Ben yaşlı adamı bir süre süzdükten sonra yanına gittim. Biraz konuştuktan sonra da yaşlı adama nasıl iş bulabileceğimizi sordum. Ben biraz da konuşmak ve şehir hakkında bilgi almak amacıyla sormuştum. Yaşlı adam üçümüze şöyle bir baktıktan sonra... ''Burada sizin gibi güçlü kuvvetli adamlara işten çok ne var? Ama çoğu işte az para verirler. En iyi ücreti demir yollarından alırsınız.'' dedi. Bir süre bizimle konuşup... ...hakkımızda bilgi edindikten sonra da... ...cebinden bir kalem... ...bir de kart çıkardı. Bir şeyler yazdıktan sonra kartı bana verdi. Ben karta bakarken... ...bu kartı istasyonda gösterirseniz... ...sizi gideceğiniz kişiyle görüştürürler dedi. Yaşlı adam... ...istasyonun yolunu da bize güzelce... ...tarif etti. Biz istasyona doğru giderken... ...işe alınmışız gibi düşünerek... ...aramızda şakalaşıyorduk. Birden Simon... Bütün keyfimizi kaçıran düşüncesini söyledi. Acele etmeyin. İşe alınırken kimlik sorarlar. Biz kimlik gösteremeyiz. Kimlik konusunda inandırıcı bir yalan bulmalıyız, dedi. İstasyonun yakınına gidinceye kadar çeşitli yalanlar uydurduk. Ama hiçbirimizin yalanı üzerinde anlaşamadık. Sonunda üçümüz de kimliklerimizin Rus cephesindeyken kaybolduğu üzerinde anlaştık. Çok ısrarla isterlerse de, Mektup yazıp getirteceğimizi söylemeyi kararlaştırdık. İstasyona vardığımızda da aynen öyle söyledik. Ama adamlar anne ve babalarımızın adını sordular. Ben ve Karol kolayca birer yalan uydurduk. Ama Simon hemen bulamayınca... ...başladı kekeme numarası yapmaya. Öyle olunca onu işe almak istemediler. Ben uzun yıllar askerde kaldığını... Cephede çok yakınına top mermisi düştüğü için konuşma yeteneğini biraz kaybettiğini ve ailesinin yoksulluk içinde olduğunu söyledim. Ona iş vermezlerse kalacak yerinin de olmadığını anlattım. Bizi işe alacak adam odasının içinde dönüp durdu bir süre. Adamın yüzüne bakmadan epeyce yalvardım. Yalvarmam işe yaradı. Simon'a da iş verdi. Demir yolu inşaatı şehrin yakınındaydı. Hemen hemen her gün şehre iniyor, günlük yiyeceklerimizi alıyordu. Geceleri de çalıştığımız yerin yakınına yaptığımız bir kulübede kalıyorduk. İş arkadaşlarımız o kentli olduğu için sabah gelip akşam gidiyorlardı. Arkadaşlarımızla anlaşmayı ben sağlıyordum. Karol iyi bir oyuncuydu. Ne söylense başını sallıyor, işi söyleyen şef gelince de ben anlatıyordum. Simon da kekeme numarasını iyi beceriyor, bazen bir sözcüğü birkaç dakikada söylemeye çalışıyordu. O nedenle ona bir şey söyleyecekleri zaman hemen beni buluyorlardı. Bir gece... Uyandığımda Karol'un kulübede olmadığını fark ettim. Kulübeden çıkıp çevreyi aradım. Hiçbir yerde yoktu. Ottan yatağımın içinde epeyce bekledim ama gelmedi. Sabahliğin uyandığımda ise yatağındaydı. Geceleri çok soğuk olduğu için sinek olmuyordu. Ama gündüzleri her an bir sinek bulutu bizimle geziniyordu. Çalışırken her yanımızı kabartıyorlardı.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 Bir akşam paydosundan sonra yine bu konuyu düşünürken Simon yanıma geldi. Galgucci kaç gündür çözemedin değil mi diye sordu. Yüzüne baktım. Öyle bakma geceleri Karol'ün nereye gittiğini düşünmüyor musun dedi. Onu düşünüyorum ama sen nereden biliyorsun dedim. Ben bilirim Galgucci. İnsanın mayasında hırsızlık oldu mu duramaz dedi usulca.